Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Kuzey Doğa Derneği'nce Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlara yerleştirilen foto kapan ve video kapanlarla ayıların kaşınma anları görüntülendi. Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda yaşayan ve dünyada göç eden ayılar olarak literatüre giren boz ayıların yaşantılarına bu kez de kaşınma görüntüleri eklendi. Kuzey Doğa Derneği, Kars'ın 33 kilometre güneybatısındaki Sarıkamış ormanlarında 2006 yılından beri yaban hayatı yaşamını belirlemek için ısı ve harekete duyarlı sensörlü fotoğraf makineleriyle çekimler yapıyor. Kuzey Doğa Derneği bilim koordinatörü Emrah Çoban, önce onları yakalayıp uydu verici tasmanlar takıp takip ediyoruz. 2012 yılında yaptığımız çalışmayla dünyada ilk defa bozayıların göç ettiğini ortaya çıkardık, dedi. Kars'ın Kağızman ilçesinde Aras Vadisi'nin kuzeyindeki dağlar arasında bulunan Ve kuş cenneti olarak nitelendirilen deniz gölü eşsiz doğasıyla keşfedilmeyi bekliyor. Kışın beyaz, yaz aylarında ise yemyeşil görüntüsüyle hayran bırakan göl ve çevresi çok sayıda göçmen kuşun yanında aynalı sazan balıklarına da yaşam alanı. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce uygulanan Türkiye'nin iç sularını balıklandırma projesi kapsamında daha önce 20 bin yavru sazan balığının bırakıldığı göl yöre halkı tarafından da özenle korunuyor. Tektonik özelliğe sahip olan ve kar suyularıyla beslenen göl çevresindeki yürüyüş yolları da doğa severleri ve kampçıları ağırlamayı bekliyor. Geçtiğimiz hafta BBC'de yer alan bir habere göre İngiltere'den Türkiye'ye giren plastik atıklara neler olduğu anlatılmış. Bu haberde bazı atıkların gelişi güzel doğaya atıldığı, hatta zaman zaman yol kenarlarında yakıldığı söyleniyor. Eurostat verilerine göre Avrupa'nın plastik atıklarını en çok alan Ülke Türkiye. Yeterli denetim yapılmayan bu atıklar Türkiye'nin denizlerine toprağını kirletiyor. Greenpeace'in başlattığı Türkiye Plastik Çöplüğü Olmasın kampanyasında #ÇöplükOlmasın etiketiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na binlerce tweet atıldı. İmza sayısı ise 80 bini geçti. Greenpeace, Türkiye henüz kaynağını doğru ve yeterli ayrıştıramayan ve denetimi şeffaf yapamayan bir ülke. Atıkları değerlendirip ekonomiye kazandırmak istiyorsak, Buna öncelikle kendi atıklarımızdan başlamalıyız. Ucuza başka ülkelerden satın alınan bu atıklar yetersiz denetimle bir araya gelince hem doğamızı hem de sağlığımızı tehdit eden bir tehlikeye dönüşüyor. Ayrıca Türkiye'nin kendi atık yönetimi alanında da gelişmesine engel oluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sıfır atık politikasıyla plastik kirliliğine karşı bir süredir mücadele ediyor. Fakat diğer yandan ülkeye girmesine izin verilen bu atıklar Türkiye'nin denizlerini, toprağını kirletmeye devam ediyor. Tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasını talep ettiğimiz gibi plastik atık ithalatının da yasaklanmasını istiyoruz dedi. İmza kampanyasına destek vermek için Greenpeace'in web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Artık sıfır atığın sıfır olduğu bir dünya umuyoruz. Evet, Amanos dağlarında yaşadığı bilinen geyik böceği, Latincesiyle Lucanus Servus, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde görüldü. Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Pürsünler Mahallesi'nde iki geyik böceğini gören yurttaşlar belediyeye bildirdi. Onlar da Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bilgi verince dişi ve erkek olduğu belirlendi yetkililerce. Ve böcekler Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve sosyal medyada da çeşitli hayvan videoları çeken 12 yaşındaki Mehmet Kanur tarafından daha sonra doğaya salındı. Mehmet Kanur, geik böceklerini nadir rastlandığını ve doğaya salmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri bu yıl iklim acil durumu konusundaki tek büyük uluslararası zirvede koronavirüs krizinden küresel bir yeşil iyileşme planının formüle edilmesi için Çin, Hindistan ve Avrupa Birliği gibi büyük güçlerle bir araya geliyor. Yeşil iyileşme fikri, sera gazı emisyonlarının salgın öncesi seviyelerinden yukarı çıkmasını önlemeyi amaçlıyor. Önümüzdeki birkaç ayda bu hükümetler taahhütte bulunmazlarsa koronavirüs ekonomik iyileşme planları iklimsel çekişe neden olabilir ve yüksek karbon emisyonlarını içerebilir. Gelecek hafta Uluslararası Enerji Ajansı iklim zirvesine ev sahipliği yapacak, çevrim içi olacak bu zirveye katılanlar. Dünyadaki emisyonların %80'inden sorumlu. Zirve pandemide kaybedilenlerin yerine dünya çapında 10 milyonlarca yapılmaya hazır yeşil iş yaratmayı ve yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği ve diğer emisyon azaltma projelerini arttırma planlarını ortaya koymayı hedefliyor. İstanbul Kent Konseyi, İklim Krizi Çalışma Grubu, küresel iklim değişikliğinin yol açtığı sıcak hava dalgalarına karşı Korunmak için yerel yönetimlerle önerileri içeren bir bilgi notu hazırladı. Aşırı sıcakların artmasıyla beraber ölümleri ve hastalıkları getirdiği belirtilen notta sıcak hava dalgasının olduğu günlerde özel uyarı sistemleri geliştirilmesi öneriliyor. Sıcak uyarı sistemi adını taşıyacak sistemle kamu yönetiminin ve halkın uyarılması valilik ve sağlık müdürlükleriyle birlikte yerel yönetimlerin birlikte çalışarak bu doğrultuda eylem planları hazırlaması öngörülüyor. Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcak hava dalgası uyarılarına risk grubunun alacağı önlemleri göz önünde bulundurarak halka iletecek. Genel yönetimler ayrıca risk gruplarını özel olarak düşünerek ne gibi koruma önlemlerinin alınabileceğini hesaba katacak. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecektir diyoruz. Esen kalın. Müzik